Herkese iyi akşamlar. Ben Itır Bağdadi. İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından bu akşam da size merhaba diyoruz. Kadının Sesi programının bu akşamki konuğu sevgili Sema Övgün. Kendisini uzun yıllardır tanırım. Hatta birlikte çalışıyoruz. Ben de onun mensup olduğu derneklerden bir tanesinin üyesiyim. Gururla üyesi <gülüyor> olduğum Kadın Adayları Destekleme Derneği. Kendisi de Kadın Adayları Destekleme Derneği ya da hepimizin kader olarak bildiği derneğin İzmir Şube Başkanı. Ama aynı zamanda İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin de İzmir Başkanı değil mi? Evet. Ee, o yüzden de kendisine bugün e, yaptığı sivil toplum ayağındaki çalışmaları, projeleri ve çok da önemli olan önümüzdeki seçimlerdeki kadınların durumunu konuşmak üzere bu akşam sağ olsun bizi kırmadı, davetimizi e, olumlu yanıt verdi. Ee, Sema Hanım hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, sizi kırmam mümkün değil çünkü topluma hizmette bilimle çalışan Merkezin de aynı zamanda yöneticisisiniz. Sizlerden çok şey öğreniyoruz. Mutlaka birlikte olmamız gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum ben davetiniz için. Şimdi ben sizi çok takdir ediyorum. Çünkü siz İzmir'deki Kadın Hareketi'nde tanınan simalardan birisiniz. Bir de baya enerjik bir şekilde yıllardır kendinizi buna verdiniz aslında. Ben çünkü birlikte çalıştığımız için biliyorum. İsterseniz öncelikle bize bu üyesi olduğunuz iki derneği bir anlatır mısınız? Kader ne yapar? İzmir Kadın Kuruluşları Birliği nedir? Ne yapar? Bunları önce bir tanıtırsanız bize, belki e, dinleyicilerimizden bilmeyen de olabilir. Ve bu çerçevede hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Evet, ee, ben e, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki sorunları çözmede ee, birinci köprü vazifesi yaptığına inanıyorum ee, sorunların kişisel değil e, toplumsal olduğuna inanıyorum o, bu manada derneklerdeyim ee, birçok sorunun da e, birlikte çözüldüğünü gördük ee, tabi bunun eee sivil toplumlarda çoğunun yönetmelik ve tüzüğü yardım amaçlı olduğu için e, sorun çözmede tıkanılan noktalar oluyor. İşte tam da bu zamanda 98 yılında Kader kuruluyor. Kader Kadın Adayları Eğitme Destekleme Derneği olarak toplumda kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği için e, çünkü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hak ve özgürlükler bazında eşitlik. Bu manada kader kuruluyor. Karar mekanizmalarında kadınların etkili ve yetkili olmalarına çalışan bir dernek. Ama en önemlisi de siyasette, yerel ve genel meclislerde kadınların olması gerekiyor. Çünkü biz nüfusun yarısıyız. 80 yıl önce, bütün Avrupa ülkelerinden önce Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kadınların çalışmalarını görüp değerlendirdiği bir ülkede kadınların mücadelesiyle meclise girdik, seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Ama burada Ulu Önder Atatürk'ün çok katkısı oldu, iyi bir liderdi, kadınların başarısını gördü, ülkenin kalkınması için sosyoekonomik ve kültürel anlamda değişim ve dönüşümde kadınların mutlaka bu meclislerde olmasını istedi. Çok da mücadele verdi. %50 dedi, %30'a düştü, en sonunda %18'de kaldı. Ama 50'li yıllarda bu yavaşladı. 2000'li yıllarda sivil toplumun harekete geçmesiyle çok hızlanma başladı diyemeyeceğim ama <gülüyor> bir hareket var. Yüzde on dörde çıktık dörtlerden. Yani onun için hareket güzel diyorum ben. Tabii bu kader ve kadın hareketinde diğer derneklerin ortak birlikte çalışmasıyla oldu. O nedenle ben kaderdeyim. <gülüyor> Sorunların çözümünün e, toplumsal cinsiyet eşitlik bazında insan hakları bağlamında kadın hakları olarak düşündüğümüzde hak ve Adalet için kadınların mutlaka kaderde olması, siyasette olması gerekiyor. Bu demokrasinin bir gereğidir diye düşünüyorum. Bu manada kadın hareketinde biz çok yol aldık. Hak ve özgürlükler anlamında medeni yasanın değişmesi, Türk Ceza Kanunu'nun değişmesi, yerel yönetimlerde, kadın meclislerinin, kent konseylerinin kurulmasında, birçok yasanın çıkmasında İzmir öncülük etmiştir. Kader de bunların başında gelen derneklerden birisidir. Peki İzmir'de ne zaman kuruldu? 1998'de kuruldu. 16 yıllık bir derneğiz. Şu Hı. anda 65 üyemiz var. Seçim zamanı çok üyemiz artıyor. 200'e kadar çıkıyor. Ama seçimler bittikten sonra kimseyi göremiyorsunuz. Evet. Çünkü kadınlar bir hezimete uğruyor seçim zamanı. Ee, seçimlerde kadınlar hep e, kendilerini seçilebilir yerde görmeyi hayal ederek ve çalışarak geliyorlar çünkü partilerinde çok emek verdiler zaman verdiler e, partinin içinde can hırat çalıştılar oy topladılar e, yıl 2015 bu kadar çalışkan özverili başarılı kadınlar aday adayı oldular bakın 43 ilde hiç kadın aday yok Evet. Ama İzmir'de 105 kadın aday adayı var tüm partilerden ve çok enteresan CHP ile AKP'den 36 kadın eşit şekilde aday adayı çok enteresan ve güzel bir tesadüf. Ee, Anadolu Partisi'nden 4 kişi, MHP'den 1 kişi, HDP'den 14 kadın aday adayımız var. Biz kader olarak bunları desteklemek, basında tanıştırmak, e, kendimizle tanıtmak ve tanıtılmaları amaçlı toplantılar düzenliyoruz. Şunun altını çizelim ama Buyurun. 65 üye farklı farklı partilerden yani aslında evet, evet. yani herhangi bir siyasi bakışı savunan bir hayır e, kader her partiye evet. eşit uzaklıkta olan bir dernek e, çünkü demokrasinin gereği farklılıklarımıza rağmen bir arada olmamız ve bu farklılıkların kültürel yapımızda Birlikte sorun çözmede etkisi çok büyük oluyor. Yani Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şeydir diye sorsanız çok zor ve çelişkilidir. Çünkü ataerkil bir aile yapısından gelen kültürümüzde doğu batı kültürünün sentezinde kadın yok. Ataerkil yapıdan dolayı siyasette hiç yok. Şimdi biz bu sene kader olarak sloganımız 2015'te. Ee, biz ne diyoruz? Siz ne anlıyorsunuz? Sloganıyla evet. yola çıktık. Aa, adayım diyoruz ve liderlere de sesleniyoruz. Lütfen kadınlara yer verin. Demokrasi kahramanı olun. Artık yani pozitif bakarak konuşuyoruz. Ama ne yazık ki İzmir'de ön seçimler oldu ki biz buna çok gayret ettik. Ön seçimler kadınların aleyhinedir. Çünkü erkek egemen bir siyasette. Kadınlar e, siyaseti ayak oyunlarını bilmedikleri için e, gece geç vakitlere kadar kadın sonra çalışıyor. Ailesi var, bakımı var. Bir sürü cam duvarlara e, çarpıyor bu kadınlar. Ne, değil, sermaye gerektiriyor ön seçimde. Aynen öyle. Hem sermaye hem zaman emek e, tabii ada yada mesela çoğu kadın e, kredi alarak bu ada oldu. 2500 lira verdiler. Kontenjanda 7500 lira ve bu kadınlar Eli kadınlar gerçekten İzmir'de 36 kadın her iki büyük partiden derseniz 3,5 trilyon partilerine para kazandırdılar. E bunun karşılığı hiç mi kadın yok listelere giremedi? Yani biz yastayız çok acı, ve çok evet. üzüntüdeyiz. Çok acı dolu bir dönem şu anda. Değil mi? Çünkü ya, seçimlere gidiyoruz evet. ama kadın aslında bizi temsil eden kadınlar nerede? Bu soruyu sormak istiyoruz. Şimdi tabii kontenjanlar için en azından bir umut var diyelim. Birer tane diyorlar ve o da İzmir'i bilmeyen, İzmir'de yaşamayanlar biz istemiyoruz. İzmir'i bilen, İzmir'de yaşayan kadınların biz aday olmasını istiyoruz. Bakın 36 kadın hem masterlı hem üniversite mezunu hem meslek sahibi hem iş kadını hem öğretim üyesi o kadar başarılı donanımlı kadınlar var ki hani kadında liyakat aranıyor. Halbuki ne diyorlar? İlkokul mezunu olacaksın, sabıkasız olacaksın, Milletvekili olma hakkım var. Kadınlar için bu böyle değil. Yine de kadınlar her bir şeyi yerine getirdikleri halde masterına kadar, yabancı diline kadar evet. listelerde olamadılar. Bu çok hazin ezin bir şey. Bunun giderilmesini de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan biz umutluyuz. Söylemişti kontenjanları kadınlara kullanacağım diye. 1-3-5'i yazmıştı. E, komşularımız ülkelerimizdeki gibi zebra ya da işte fermar sistemi dediğimiz gibi bir kadın bir erkeğe verilmesini istiyoruz. Zaten 10 9 10. sıralara kadar erkekler var. Ön seçimde geldiler. Bence kontenjanların hepsi kadınlara verilmeli. Bunun için Kader bir basın bildirisi yaptı. Ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği 32 Kadın Derneği'nden oluşuyor. Hepsinin tüzük ve yönetmeliğinde de yine kadınların karar mekanizmalarında etkili yetkili olmalarına çalışma yatıyor. Bu manada bizler 8 Mart 25 Kasım 5 Aralıklarda her dernek kendi kendine değil de ortak paydada etkinlik yapalım diye birleştik ve bir birlik kurduk. 16 yıldır bu birliğimiz var. Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin de çok büyük katkıları var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ulusal ve uluslararası toplantılar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda kendimiz de gelişiyoruz, üyelerimiz de gelişiyor. E, yaptığımız başarılı çalışmalarında karşılığını görüyoruz. O manada... Ee, bu İzmir Kadın Kuruluşları Birliği iki senede bir e, demokratik sistemle, seçimle, kapalı oy açık tasnifle seçiliyor. E, faaliyetlerimiz kadına yönelik eğitimler oluyor. Bu sene iki büyük eğitim çalışmamız var. Birisi medya ve takip izleme, medyanın algı yönetimini. E, çünkü medya çok yönetiyor. Kesinlikle, evet. Ben medya ile ilgili bir çalışma yapmıştım bir ara. Kadınlarla ilgili bazı imajlar beni öyle bir dehşete düşürdü ki anlatamam size. Yani en bildiğiniz gazeteler bile... Kadını nasıl, ne rollerde, ne şeylerde gösteriyordu evet. yani. Ve de yani hep bakın kadınların gözleri ya bantlıdır ya kapalıdır. Sanki evet. suçluymuş gibi. Ama bunu mağdur eden erkeklerin hiç resimlerini göremezsiniz. Yani cinsel tacize uğrayan, tecavüze uğrayan ya da öldürülenlerin hep yüzleri kapalı oluyor. Evet. Sanki bu bir ayıpmış, suçmuş, kadının suçuymuş gibi gösteriliyor. Tabii burada... Ya, kadını hep zayıf. Böyle Aynen. dayak yemiş, mağdur şey de gösteriyorlar. yani İkinci e, evet. gösteriliyor. Yani böyle bir örnek alınacak şey olacak kadınlar da hep böyle belirli siyasi görüşlere göre seçiliyor. Hiç kadınlarla ilgili olumlu mesajlar vermeyi bilmiyorum bizi dinleyenlere çok öneririm bir, birkaç gazeteyi şöyle bir iki hafta boyunca bir alsınlar her gün bir takip etsinler. Ne demek istediğim çok net bir şekilde karşılarına çıkacaktır zaten. Ne kadar güzel Itır'cığım bilim yuvası olarak senin de bir merkez müdürü olarak aynı düşünceleri paylaşman beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten biz şimdi 3 ay boyunca herkes paylaştı gazete ve radyoyu televizyonu izleyecek formlar var. O formlarda kadına dair neler yazılmış cinsel içerikli olabilir, magazin içerikli olabilir, haklar bazında olabilir takip edeceğiz ve en iyi yayın yapan gazeteye ziyaret ederek bir ödül vereceğiz radyoya da inşallah siz olursunuz. <gülüyor> ya şöyle bu radyonun kuruluşunu da biraz anlatmak lazım. Ben evet. e geçenlerde TRT'nin bir programı stüdyolarımızda çekildi. Ve gerçekten çok güzel bir stüdyomuz var bizim. Bütün altyapı donanım var. Ben de dedim ki böyle bir program yapmak istiyorum. Üniversitemizden de sağ olsun destek geldi. Çünkü Feminist bir programı gerçekten yapmak için biliyorsunuz kaynaklarımız kıt bizim feminist hareketin o kadar da çok sermayesi yok. Biz yok. kendi fikrimize göre, kendi kaynaklarımıza göre ve kendi beyin gücümüzü kullanarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tebrik ve ederim. Üniversitenin radyosunu ve burayı kullanabilmek bizim için çok güzel bir lüks oldu ee, ve bununla birlikte de şöyle düşünmüştüm ben sadece radyo istasyonu üstünden değil internet üstünden de bunu çoğaltabiliriz yani her zaman bu programı evet. dinleyebilirsiniz ne linkini paylaşarak e, konuştuğumuz konuların da evet şu seçimler için konuşuyoruz ama her zaman için geçerli şu anda sizinle konuştuğumuz kadının e, siyasete girmesini sağlayan bir sivil toplum örgütünün ve ondan sonra da yapılan çalışmalar aslında hem bu seçim hem bundan sonraki seçim için de geçerli çünkü Tabii. sürekli sürdürülebilirlik çok önemli evet. o yüzden de hiç çekinmeden buna bir feminist radyo programı diyorum, feminist olduğumu da her zaman her tanıştığım insana açık bir şekilde söylüyorum ve feminizmi tanıtmak gerektiğini düşünüyorum. Aynen ve Avrupa ülkelerinde şu anda Almanya'da ve Norveç'te başlamış feminist devlet yönetimleri yani her kademede toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat ederek görev ve iş taksimi yapılıyor evet. e, CEO'lar özellikle Almanya'da yapılan çalışma CEO'ların kadınlardan olmasına yönelik yani bu feminist lafında Türkiye'de işte ataerkil yapı dediğim bu doğu batı kültürünün sentezinden e, batı şeyinde feminizm evet ama doğu kültüründe itici gelmeye e, geliyor bazı insanlara oysa Dese ki bu böyle değil, bunun eşitlik ve haklar bazında Özgürlük bazında kadınların kendi bedenleri, hayatları üzerinde Kesinlikle. karar vermeleri gerekiyor. İşte benim kaderde ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nde olma nedenimin de baş sebebi budur. Çünkü eksik temsilin giderilmesini istiyorum. Benim de yaşamımda, iş hayatında bu sıkıntıları yaşadığımızı biliyorum. Torunlarımız, çocuklarımız çekmesin diye bu çalışmalarda, Can varım e, sonuna kadar da gideceğiz diye düşünüyorum. Mücadelemizden yılmıyoruz biz. Bunlar 80 yıldır olan hikayeler. Evet. İşte 80 yıl önce bütün ülkelerden ileride bu hakları aldık. Ama bugün bütün ülkelerin gerisindeyiz. E, bunun sebebi de e, kültürel yapımızın, zihniyetimizin değişmesi. Bu zihniyet değişimi içinde özellikle... Sivil toplum bir kere şart o zihniyet de değişmiş. Aynen ve sivil toplumda kadın hareketine çalışan kadınları e, geçen gün Koç Üniversitesi'nde bir toplantıdaydım. Hukuk fakültesi dekanı, e, senin gibi genç bir arkadaşımız. <gülüyor> Harika bir insandı. O kadar güzel, akıcı konuştu, bizi bilgilendirdi ve dedi ki bu kadınları ödüllendirmek lazım. Birçok yasanın çıkmasında bu kadın hareketinin feminizmin çok etkisi var. Ama bu e, hukukta, yargıda da kültürün dönüşmesi evet. gerekiyor. Mesela bir mağdur olan kadın için beyaz pantolon giydi. Yok efendim mini etek giydi diye ceza indirimi olmamalı. Haksız tahrikler var diye konuşuluyor. Efendim bu kadınların delil toplamada, muayenede zaman kaybı ikinci bir mağduriyete de sebebiyet veriyor. Onun için kadınların açısından bunların değişmesi için yargı kültürünün de değişmesi, hakimlerin, yargıçların da e, bu toplumsal cinsiyet eşitliğin eğitimlerinden geçmeleri gerekiyor. Beyaz e, pantolon giydi diye, mini etek giydi diye, kravat taktı diye ceza indirimi olmamalı. Şimdi onunla ilgili galiba Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması var. Çünkü SEDAV biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bu kadına karşı ayrımcılığın e, önlenmesiyle ilgili sözleşmeye Türkiye taraf olduğu için Böyle bir konuda Türkiye'ye bir uyarı gelmiş bir, bir konuyla ilgili. Bir toplantıda SEDAV'a son raporu yazarken bir çalışmanın grubunun içindeydim. Ve orada Adalet Bakanlığı'na uyarı gittiği için şu anda hakim ve savcıları eğitiyor olması lazım. Şimdi ne kadar eğitiyor, eğitimin içeriği nedir ben bunu bilemem. Ama e, bu konuyla ilgili daha hassas olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yalnız şuna inanıyorum Itır'cığım. E, bu SEDAV. İstanbul Sözleşmesi son imzalanan bizim başucu kitabımız. Evet. O kadar önemli ki kadın hareketinde Avrupa Birliği müktesabı, Avrupa Birliği müzakere sürecinde bizim dayandığımız devletin imza attığı İstanbul Sözleşmesi olsun, SEDAV olsun bizlerin kadın hareketinin dürtmesiyle bu Ayrıntılar ortaya çıkıyor ve sorgulanır oluyor. Bu çok önemli bir konu. Biz de zaten gücümüzü İstanbul Sözleşmesi ve SEDAV'dan ararak dayatıyoruz, istiyoruz, bekliyoruz diye düşünüyoruz. Geçen gün ben Antep'teydim. Avrupa Birliği müzakere sürecinde toplantı kadınlar ve eşitlik üzerine vardı. O toplantıda da Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şeydir? Nasıl çözeriz? Tabii ki zor ve çelişkili ama çözüm de var. Çözüm için zihniyet değişikliği ve birlikte olmak, güç birliği içinde olmak, bilimle, üniversiteyle çalışmak çok önemli. Kadınlar çok şeyi başardılar, başaracaklar. Yalnız bizim eksiğimiz şu oldu. Mesela... Bunu ben İzmir'de kader olarak da gördük ve İzmir Kadın Kuruluşları olarak da bugün dün basın bildirileri yayınlıyoruz. Ön seçimlerde mutlaka kontenjandan yer verin diyoruz ama kadınlar da erkeklere çalıştılar. Yani otuz altı kadının altısı üzerinden toplanıp da Altısını destekleselerdi siyasi partinin içindeki kadınlar bize bu isimler gelseydi biz sivil toplum kuruluşları olarak da bu altı kadının peşine atıyorum yani altı olur evet, on olur evet. peşine düşerdik ve bu kadınların kazanmasına çalışırdık. O kadar şeyler duyuyoruz ki kadınların... Iı, Tanıtım belgeleri toptan alınmış, çöplere atılmış, arabalarla insanlar getirilip oy kullanmış. Bir kadının hem ekonomik gücü yok hem de bunu yapacak e, bilemedi. Demokratik bir e, adil sistemle olacağını düşündü. Ki demokrasi şöleni yapıyoruz diyorlar. Ben bunun işte demokrasi şöleni olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir listede... 10 erkek var, hiç kadın yoksa bu demokrasi şöleni olamaz bence. Bu her parti için geçerli tabii bu Tabii ki de, tabii ki de. Yani... Mesela biz AK Parti için de yaptık geçen gün. Yalnız iyileri de söylemek lazım. Evet. Kötüyü herkes biliyor. Ben AK Parti'nin şöyle bir güzel çalışmasını şahit oldum ve katıldık. Kader olarak da katıldık. Sivil toplumları çağırdılar, dediler ki İzmir'de yaşadığınız yerde hangi kişileri görmek istiyorsunuz aday adayı olarak? Evet. Bakın sivil topluma soruldu bu lafta değil. Gerçekten o gün akşam mühürlenip zarflara konularak gidildi. Ankara'da açılıyor. En çok seçilenler üzerinde düşünülecektir. Bu da güzel bir ilktir ve aşamadır. Bunu da dillendirmek lazım. Bu anlamda gidildi 13 isim istendi. Bizim siyaset okullarımız kampanyalar, lobicilikler, kadın adaylara yönelik birçok çalışmalarımız oluyor. Özellikle siyaset okulumuza gelen kadınlarımızın ismi liste başlarında olmak üzere yazıldılar. Umuyoruz haftaya yedisinde açıklanacak çünkü seçimler 7 Haziran 7 Nisan'da açıklanacak. Son iki ay kala ben umutluyum bekliyorum İzmir'den kadınların da olacağını özellikle. HDP desen zaten eş başkanlık var evet. en güzel örnek 14 kadın var hepsi de giriyor. Bu çok önemli bir şey. Diğer partiler de bunları örnek alsa keşke de yani... Kadın eksik demokrasinin işlemesine destek olsalar bizim gayret ve çabamız ülkemiz adına gelişmişlik adına. Kadınların... Hangi parti olursa olsun Aynen. kadının var olması. Evet. Tabii ki de tabii ki de hiç farkı çünkü ABC partisinde sorun aynı biz her ikisini de tanıtımda. Aynı şeyleri dinledik. O kadar güzel ki hem kadınların beklentileri hem projeleri mesela iki tane engelli kadın vardı AK Parti'den ve doğuştan engelli birisi. Ben dedi meclise gitmek istiyorum çünkü benim halimden ben anlarım ben anlatırım dedi. Ben dedi engelli evleri konusunda çalışmak istiyorum dedi. Bu konuda eğitim aldım. iki üniversite mezunu hatta üçüncüyü okuyor. Bir diğeri de benim dedi engellilerle ilgili projelerim var dedi yani meclis çok çeşitlilikse evet. e, orada her kademeden insanın olması lazım LGBT'den de Anadolu Partisi'nden aday var. Onu da söyleyecektim HDP'den de var evet ama Anadolu Partisi'nden de var biz dört aday vardı tanıtıma şey yaptık benim çok hoşuma gitti Hollanda'da Almanya'da vardı neden Türkiye'de olmasın cinsel tercihi kendilerini ilgilendirir kimse karışamaz ona önümüzdeki seçenek Sanırım trans bir kadın adayın olması lazım listele iki listede de yani Anadolu Partisinin ve HDP'nin önümüzdeki programlardan bir tanesinde de konuk edeceğim bir tane edin, edin. bir tane evet. e, adayı ve gerçekten de bu da çok önemli çünkü kadınlar homojen bir grup değil kadınlar tek tip değil her türlü kadının temsil Aynen. edilmesi gerekiyor. Evet. Ve e, bence trans kadınların da temsil edilmesi gerekiyor. Çünkü onların yaşadığı problemler, onların maruz kaldıkları şiddet ve onların problemlerini onlardan da duymak ve onların tarafından da meclise girilip çalışılması gerekiyor bence. Tabii. Ve bunu yapan partileri de tebrik de etmek gerekiyor. Yani hep böyle kötüyü söylerken iyiyi de söylemek lazım. Zaten kader olarak bizim felsefemiz ve yeni uyguladığımız sistemde şiddet kelimesi de yok artık. Çünkü siyasal şiddet diz boyu görüyorsunuz. Evet. Deminden beri konuşuyoruz. Siyasal barış için parti genel başkanlarına sesleniyoruz radyocunuz aracılığıyla. Lütfen kadınlara listelerde yer verin. Eksik demokrasiye meydan vermeyin. Çünkü gerçekten oy kaybı oluyor Hani biz diyorduk ki kader olarak kadına oy vermeyene biz de oy vermeyeceğiz. Bunu lafta zannettiler. Ama gerçekten artık kadınlar bu hezimetten, bu üzüntüden, bu psikolojik travmadan bu bir mobbing gibi oldu kadınlarda. Evet. Özellikle iki gün ben telefonlarla konuşuyorum hepsi yıkım içindeler ee, Tabii ki hepsi gelemeyecek de 36 kişinin ama birçoğunu değilse bile altısını yedisini görmek istiyorduk yedi bin oy bakın demin söylediğim gibi üç buçuk trily e, eski parayla e, hı hı. para geliyor partiye yardım ama bunun dışında bir kadın 7-8 bin oy kazanmış ama 9 sırada bu olur mu? Demek ki oyu toplayan kadın, siz bunu nasıl görmezden gelirsiniz? O zaman İzmir'de oy kaybına da hazırlıklı olun. Kadına oy veren İzmir'de kazanacak, bunu göreceksiniz. Benim zaten konuğum olacak önümüzdeki program. O yüzden Nurgül Hanım'la da onun detaylarını konuşuruz zaten. Yani neler oluyor? Belki kontenjandan aday gösterilebilir. Şimdi İnşallah. bazı kadınlar konuşamıyorlar da partilerine evet. karşı. Bu da yanlış. Yani kol kırılır içinde kalır misali var. Hayır eğer bir ülke konusuysa bu hele de kadın toplumsal cinsiyet ve eşitlik üzerine ise bence eleştirmek konuşmak da gerekiyor. Ee, çok önemli yani burada altını çizeceğimiz iki konu var. Bir kadınlar erkekler için çalıştı. İkincisi de partiye para ve oy getiren kadınların liste dışı kalmasını hazmedemiyoruz. Bu demokrasi ayıbıdır, bu ayıbın giderilmesi gerekiyor. Ee, ben size aslında konuyu belki biraz daha makro düzeyden bakalım. Hep böyle diyorlar ki ben böyle kadınlar siyasette var olmalı diye benim de yaptığım çalışmalar genelde bu alanda oluyor. Diyorlar ki bu kadar sıkıntı varken kadınlarla ilgili niye siyaset üstünde duruyorsunuz? Ben de şimdi sivil toplumdan gelen birisine özellikle kader İzmir Şube Başkanımıza bunu sormak istiyorum. Kadınlar siyasette neden var olmalı sizce? Bence tam da olmalı çünkü sorunların çözümü ben birçok dernekte çalıştım 33 yıldır da iş ve meslek kadınları Soroptimist Kulübü'nün İzmir Kulübü'nde çalıştım başkanlık ve e, koordinatörlükler de yaptım fakat gördüğüm tüzük ve yönetmeliğinin din dil ırk gözetmeksizin konuşmaksızın yardım ve hizmet amaçlı olduğu ama kadının karar mekanizmasında olmasına yönelik bir çalışma alanı orası fakat kadının sorunlarının çözümü siyasette olduğu için benim yaşadığım yere sahip çıkmam yaşadığım yerin sorunlarını dillendirmem için benim yerel ve genel meclislerde olmam gerekiyor yasa duyurmamız gerekiyor, gerekiyor. işte onun için kadın siyasette olmalı bir erkeğin önceliği nedir e, otoparktır bir kadının önceliği nedir? Çocuk parkıdır. Ya da bir parktır oturup nefes alacağı, dinleneceği. Ben hatırlıyorum bir kadın bana demişti ki buradan belediye başkan adayı oluyorsun ama buraya bir düğün salonu yapacak mısın? Bak kızım evleniyor. Ben düğününü burada <gülüyor> görmek istiyorum. Ne kadar önemli değil evet. mi? Yani bakış bir akan suyu kadın... Susuz kaldığında nelerle karşılaşacağını bildiği için içi yanıyor. Ama bir rentekarcı hortumu takıyor, araba yıkıyor. Dünya susuzluğa giderken bu normal midir? Benim anlatmak istediğim örnekler bu. İşte tam da bunun için siyaset olmalı ve gereklidir ve bunun içinde kadın olmazsa olmazdır. Peki şimdi biraz önce siz biraz bahsettiniz sizin de aslında siyasete girme tecrübeniz oldu aday olma tecrübeniz ah, ah. oldu şimdi isterseniz şöyle bir soru sorayım Sema Övgün kimdir ve sizin bu siyasi tecrübelerinizi de biraz bize aktarır mısınız siyaseti aday oldunuz ama seçilmediniz? Evet seçilemedim çünkü neden? ben Çünkü bunları anlamak da çok önemli. <gülüyor> ben hep diyorlar ki kadın adaylarla konuşalım seçilenlerle konuşuyorlar. Ben de diyorum ki hayır ben seçilmemişlerle konuşmak istiyorum. Niye seçilmediler? <gülüyor> ne oldu? Bu sistem neden bu kadınların bir yerde hakkını yedi? Bunu bir öğrenelim istiyorum. Evet şimdi şöyle siyaset erkek egemen ağırlıklı evet. rant ve çıkar arenası. Bazı partilerde kadınlar ...yer istiyorlar, verilmiyor... Bazı partilerde de zaten adam bulamıyorlar. Bulamadıkları için de kadınlara hadi sen gel ol diyorlar. Şöyle bir akademik çalışma i̇şte var zaten. İşte Sema Ögün de buradan <gülüyor> yola çıktı. Dedi ki deneyim ve tecrübe kazanırım en azından. Gideyim bakayım nasıl oluyormuş bu iş dedim. Bana yer beğen dediler. Çok enteresan bakın. anavatan Partisi'nden aday oldum ve parti e, bitme noktasına gelmişti. Bana yer beğen dediler. Yıl kaç? Ee, yıl 2002'ler oluyor. Tamam. Ee, Foça dediler, çok uzak dedim. <gülüyor> Koyundere beldesinden belediye başkan adayı oldum. Son bir ay kala gidiyorsunuz, yöreyi bilmiyorsunuz. Yöredeki insanların e, meclis üyesi olması, birlikte bir takım çalışması yapılması gerekirken yerelde yaşayanlarla e, iç içe giremiyorsunuz. Ben geldim adayım. Size kim oy verir? Buna rağmen benimsediler, yaptığımız çalışmaları e, beğendiler ve e, orada ilk defa silahların patlamadığı kadının barışçıl uzlaşmacıl kültürünün orada olduğunu bize jandarma dahil Orada yaşayanlar da söylediler. Ben e, kazanamayacağımı biliyordum. Dediğim gibi son bir ay gidip de orada e, hiç e, meclis üyesini tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Kimi seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Partinizin binası bile yok. Yeniden bir oluşuma giriyorsunuz. Canhıraç çalışıyorsunuz. Bunları denediğim için içim yanıyor. Arkadaşlarım için de çok çalışıyorlar, üzülüyorum. Ve onun için diyorum ki yani ben yaşadım çektim diğer arkadaşlarım yapmasın sonra milletvekili adayı oldum uçakta Yine adım değişti <gülüyor> evet çok enteresan yani son gün bana dediler ki gel seni dördüncü sıraya koyacağız ay karşıya kadar aman ne kadar güzel hemen gideyim olayım falan böyle bir ayaklarım yerden kesildi uçuyorum nereye uçuyorsun tam güm düştüm 3 gün hasta yattım ve Ankara siyasal bilgiler fakültesinde ee, Serpil Sancar Üşür evet, siyaset bilimleri hocamız. Şu anda deka <gülüyor> E, rektöratta. Dedi ki e, ne bekliyordun dedi. Erkek egemen siyasette olacak olan budur dedi. Ay hemen gözlerimin yaşını sildim. Sema dedim. Bu normal bir şeymiş. Bana özgü değilmiş. Şimdi arkadaşlarımın yaşadıklarını içimde hissediyorum. Onların üzüntüleri, kırgınlıkları. Bakın her birine bir psikolog lazım. Depresyondalar. Gerçekten bu çok önemli bir Ama konu. Ama depresyonda olmazlar mı? Düşünsenize bir şeye katılıyorsunuz ve aslında e, eşit koşullarda yarışamıyorsunuz. Ve yazık ki erkekler o kadar pop poflayıp tamam canım sana veriyoruz. Aa, ayıp Kadınlar ettin. başımızın tacıdır. Sen. Evet şimdi <gülüyor> ön seçimde de listeleri hazırladık bak adım var diyorlar. Neredeyiz? Sonuç yok. E, bu kadın nasıl depresyona girmesin? E, bir kere ailesinden eşinden e, şiddet görüyor. Siyasal şiddet bak gördün mü girdin işte aldın parayı krediyi de aldın. İşte gör gününü gibi bir aşağılama bir dışlama psikolojik şiddet var onun için biz diyoruz ki her sağlık ocağına da bir psikolog konsun <gülüyor> ama bir şey söylemek istiyorum siz şimdi çok güzel bir şey yapmışsınız çünkü siz bu tecrübelerinizi alıp sivil topluma da taşıdınız Şimdi kadınların çoğu bunu yapmıyor sivil toplum deneyimi aslında kadınlar için bence çok önemli. Çünkü o sivil toplumla birlikte farklı şeyleri öğreniyorlar. Ben şunu biliyorum, kader mesela ciddi eğitimler de veriyor değil mi çok, Evet. Yani sizin evet. bir yıl içinde gelişim, tabii nerelere e, tanıtım, gittiniz? tanıtım, reklam, kampanya ve biz yurt dışına da gidiyoruz. Mesela İsveç, senin ülkende ne var, benim ülkemde ne var? Eşitlik orada çok ileri düzeyde biliyorsunuz. Hı. Ben diğer kimliklerimle, derneklerimle de Almanya'ya gittim. Dortmund yerel yönetimlere, Atina, Pire, buralarda da toplanmıştım. Katıldım Hollanda'da, Fransa'da, Menton List'te e, kadın sorunlarını konuştuk. Baktığınız zaman biz o kadar geride değiliz. Çünkü bizim yasalarımız var. Gerçekten çok güzel yasalarımız var. İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı kadına yönelik şiddetle ilgili en katı yasaya sahip olan ülke biziz korkunç güzel yasalarımız uygulanmıyor var. ama hatta hatırlayın Amerika'dan gelen Evans Evan. Tart ne dedi yasalarınız o kadar güzel ve var ki ama işlemiyor bizde de tam tersi yasa az işlemesi çok güzel dedi Amerika'da şimdi bizim yapmamız gereken işte zihniyet değişikliği evet. dediğimiz şey bu işlerliğini sağlamak Kesinlikle. bizim en büyük sıkıntımız işlerliğini sağlamada birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor hatta bu sene e, uluslararası toplantı Birleşmiş Milletler'in çıkan sonuç hemen şimdi her kadınla Biliyor musun Itır, bizim bir de eksiğimiz siyasi partilerdeki kadınların kutuplaşmaları. Sanki A partisindeki sorun B'ye özgüymüş gibi algılanıp oraya hücum ediliyor. Halbuki oradaki kadın da aynı sıkıntıyı yaşıyor B'deki de yaşıyor. İşte kaderde olmamızın nedeni de bu. Herkese eşit mesafede durmamızın nedeni. Dinliyorsunuz ikisinin de sorunu aynı ama birbirlerini kutuplaşarak dışlayarak aşağılayarak. Erkek siyaseti yapmaya çalışarak aynen. Yani, kadın konularını Kadın konusu yok oluyor gidiyor şiddet aldı başını gidiyor. Bunun çözümü ve şimdi üzülen ama her iki partiden de bu kadınlar ne yazık ki oluyorlar. Onun için birleşin dediğimiz noktada da Parti felsefesine ve şeyine yine erkek kliklerinin ayak oyunlarıyla gelmiyorlar. Biz kader olarak bu birleştiriciliği her zaman yapmaya çalışıyoruz. Ama toplantılarımızda da barışçıl, uzlaşmacıl kültürü getirmek istiyoruz. E, kavgaya yer yok diyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ben, sivil toplumda da o kutuplaşma var farkındaysanız. Tabii ki de, tabii ki de. E, şimdi geçen gün bir hoca üniversite profesörü söyledi, müzakere teknikleri Eğitimi verdi bize ve dedi ki şimdi toplum yalnızlaştırıldı bu yalnızlaştırılmadan dolayı da bireysel çalışmalar başladı bu da derneklerdeki kadınların egolarının tatmin yeri olmaya başladı. Ben 33 yıldır sivil toplumlardayım. İlk defa bu sene bu farklılığın farkına vardım. Gerçekten çok önemli. Herkes egosunu tatmin etmek için geliyor bir. Çünkü siyasette yenilen kadın, üzüntünü olan kadın sivil toplumda kendine bir yer bulmaya çalışıyor ve sivil toplumlarda da erkek egemen siyasetin ayak oyunlarını Burada devam ettirmek evet. istiyor. Ne yazık ki bunu da yaşıyoruz. Övgü ve takdir, teşekkür doğru yolda olduğunun göstergesidir. Bu olmuyor. Hep birbirimizi eleştiriyoruz. Hep ince detay, kadın detaycıdır biliyorum. Mükemmelcidir biliyorum. Ama kime göre neye göre yine bir toplantıya katılmıştık mobbing üzerine. Ben de kendimi geliştirdiğim için söylüyorum. Narsist davranışlar hat safhada. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Dünya benim etrafımda dönüyor. Yok böyle bir şey. Biraz kendimizi toparlamamız, biraz kazan kazan metoduyla hareket etmemiz gerekiyor. İşte bunun için Kader ve İzmir Kadın Kuruluşları bir proje hazırladık. Bunu da buradan söyleyeyim. Torunlarımıza Barış Dolu Günler diye bir proje başlattık. Okullardan başlayarak kadınların... Ee, barışçıl, uzlaşmacı, müzakere tekniğiyle empati yaparak farklılıklarımızı kabul ederek yaşamamız gerektiğini e, ifade ediyoruz. Bunun için de proje yapıyoruz. Şimdi ben de bu yüzden aslında sivil toplumun Demokrasi için vazgeçilmez olduğunu her zaman söylüyorum. Ünlü bir siyaset bilimcisi var Robert Putnam diye. Robert Putnam bir araştırma yapıyor. işte Kuzey İtalya ile Güney İtalya arasında niye bu kadar fark var? Şimdi Güney İtalya'ya bakıyorsunuz mafya başını almış gitmiş. Kuzey İtalya'ya bakıyorsunuz çok medeni Batı Avrupa'nın böyle tam şey karakteristiklerini yaşıyor. Ve farkın aslında sivil toplum olduğunu öğreniyor adam. yıllar boyunca sivil toplumla bütün problemlerini hallettikleri için Kuzey İtalya daha fazla gelişiyor. Güney İtalya'da da aile içi çözdükleri için daha farklı bir yol izliyorlar. Sivil toplum çok önemli. Her demokrasi için olmazsa olmaz. Zamanında Alexis de Tocqueville diye bir adamı Amerika ilk kurulduğu dönemlerde gönderiyorlar. Diyorlar ki bu Amerikalılar ne yapıyor? Yani nasıl yapıyor bu işi? Adam Fransa'ya bir rapor yazıyor ve diyor ki her konuyu sivil toplumla hallettikleri için demokrasi yeşeriyor diyor. Yani ile devlet arasında sivil toplum bir katman oluyor. Köprü oluyor. Bu, kat, bu şeyin içinde bütün problemler çözülüyor. Ve ondan sonra da devletle birey arasında daha farklı bağlar oluşabiliyor. Aday olup da yani aday adayı olup da adaylığa yükselemeyen kadınların o yüzden bence İzmir'de sizin bu kadar çok e, sivil toplum örgütünüz var. Bence bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesine katılmaları lazım. Destek olmaları lazım. kendilerini sizin katıldığınız gibi eğitimlere gidip. Daha farklı konularda da geliştirmeleri lazım. Çünkü siz de bence bana katılırsınız bunu söylediğimde. Ben pek çok aday adayı kadınla konuştuğumda e, bazen konuşmakta sıkıntı çekiyor pek çoğu Kendilerini ifade etmekte, kendilerine güvenmekte. Bu tür eğitimleri aldıkları zaman bütün bunların hepsi biraz daha rahat olacak diye düşünüyorum ben. Aynen öyle bir avukat arkadaşımız dedi ki. Ben dedi çok heyecanlanıyorum ve konuşamıyorum kürsüde dedi. Bu kişisel gelişimle giderebilecek bir konu dedim ben ona. Ve bizim siyaset okulumuza geldi. O kadar açıldı ki düşünün mahkemede hakimi etkileyebilecek güce sahip bir savunma yapan kadının siyasetteki ee, özgüven eksikliği ve hitabetinde kişisel gelişim eksikliği. Bugün siz doktor olabilirsiniz, mimar olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz ya da bir öğretim görevlisi olabilirsiniz. Ama eğer kişisel gelişimle kendinizi hitabetinizi e, ayarlayamıyorsanız ikna ve tutundurma dedikleri evet. iletişim kuramıyorsanız karşınızdakini bekliyorsunuz. Bir şey veremiyorsanız ikna etmek bu anlamda çok önemli. Ee, başarılı olamıyorsunuz. Bu satış pazarlama tekniklerinin bugün ileri gitmesi eskiden iletişimdi. Şimdi bunlar da dallara ayrıldı. Yok ikna, yok tutundurma, yok iletişim teknikleri. Efendim dürtü diyorlar mesela. Evet. Bir şeyi söylüyorsunuz, unutuluyor. O kişiyi gidip de kapısını çalarak ya da telefonla internetle ne oldu ne oldu diye işinizi takip ediyorsanız işte bu dürtü oluyor evet. şimdi kadınlar geliyor evdeki gibi kabul gününe gider gibi bekliyorlar baş köşeye otursunlar hizmet görsünler bu özellikle siyasi parti beklentisi kadınların ay bana yer vermediler beni oturtmadılar benimle konuşmadı yok böyle bir şey sen kabul gününe gitmiyorsun Gittiğin yerde bulduğun yere oturacaksın <gülüyor> ve de kendini kendin ifade edeceksin. Bir de kadınlarımızın e, saptadığımız sivil toplumlarda benim kendi adıma dinlemede biraz sıkıntım var ama... E, Kısa ve öz konuşmayı bilmiyoruz yani. Bende de o sorun var diye düşünüyorum zaman <gülüyor> zaman yani kendime de öz eleştiri yapayım. Değil mi biz de tabii ki de, <gülüyor> de İsa'da bir tarafım var değildir ki Itırcığım var hatalarımız yani iki üç kelimeyle ifade edilecek şimdi biz adaylara beş dakika söz veriyoruz. Aşırı gidiyor. Halbuki 3 dakikaydı. Ben kapattırdım mikrofonu. Çünkü diğerlerine de hak tanımak adına. Kadın mikrofonu kapattığım halde devam ediyor. 5 oldu 10 dakika. Ve en sonunda yanına gittim. Dedim ki özür dilerim başkasının hakkını alıyorsunuz. Ama dedi 10 dakika çok az canım. Evet az. Fakat iletişimde öğrendiğimiz bir şey var. 1A4 kağıdı 1 dakikadır. 5A4. Beş dakika yani beş dakikada dünya kitap roman özeti çıkar ya siz daha ne anlatıyorsunuz ilkokulu şurada okudum liseyi burada okudum işte annem babam tayin oldu geldi şöyle oldu böyle oldu teferruata gerek yok ki sen atıyorum e, sen Joseph mezunuyum ya da Amerikan koleji mezunuyum ya da Çamlar Altı Kız Lisesi mezunuyum ya da Mustafa Kemal Lisesi mezunuyum buna bile gerek yok canım. Eğitimim yüksek e, öğrenimde, iletişim, doktorum, mühendisim, mimarım de geç. Hayır bunlar teferat. İşte şurada partiye girdim, şu, şu katmanlarda çalıştım güzel. Ama bunları tek tek böyle kısa ve öz vermek gerekirse bayılıyorlar. Ve dinleyen de bayılıyor. Ve benim yine bir parti tecrübem yönetim kuruluna e, girmiştim il yönetiminde ve kadın kolu il başkanlığı da yaptım toplantıda bir şey anlatırken bir kadın başladığı zaman uzatılan konuları bildikler ay başladı yine gel sohbet edelim boşver bunu o zaman dinlenmiyorsunuz bu da çok özel bir şey ben dinlenir olmamız lazım toplantılarda ben Amerika'dan yeni döndüğüm yıldı galiba bir toplantıya gittim ben insan haklarıyla ilgili bir panel olacakmış ben de çok meraklı olduğum için gittim dinliyorum arkadan bir beyefendi sürekli cep telefonuyla konuşuyor ve döndüm Beyefendi dedim ki kusura bakmayın beni rahatsız ediyorsunuz. Niye cep telefonla konuşuyorsunuz? Çıkın isterseniz dedim. Herkes şaşırdı. Meğerse çok tanınan bir profesörmüş kendisi. Olabilir. Ve ben de şey demiştim. Ben onun ünlü olduğunu bilmiyorum ama onu yaptığı bu hareketle tanıyorum şu anda. Evet. Profesör olabilir güzel. ama orada bu saygısızlığı yapmak durumunda değil. Çünkü birisi konuşuyor ve onu dinlemediği gibi başkalarının dinlemesini de engelliyor. Evet. Ve ondan sonra da Şaşırmıştı mesela Aa, böyle dedi. Evet çünkü ben tanımadığım için ama Türkiye'de maalesef bizde de böyle bir itaat kültürü var biliyorsunuz. Aynen. Biat yani bu, kültürü, itaat kültürü var. Ve başka şeylerde de bu şöyle karşımıza çıkıyor. Birisi bir şey söylüyor. Bayağı bir onu herkes inanmasa bile alkışlıyor. inanmasa bile destek veriyor. Bir de başkalarını dinlememeye bir örnek vereceğim ben size. Biz şimdi öğretim elemanları olarak sürekli olarak konuşmaya alışığız zaten. Bir yere gittiğimizde bir sınıfta bir giriyorsunuz. Düğmeye basıyorlar play. Ondan sonra stop düğmesi. Ama bir konferansa gidiyorsunuz. Birisi soru soracağım diye mikrofonu alıyor. Siz de bunu yaşamışsınızdır. Soru sormuyorlar ama. Aynen. Yarım saat, 40 dakika siyasi bir ifadede bulunuyorlar. Ondan sonra da siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi Bizim bir hocamız vardı. "Değil mi?" soruları derdi bunlara. Yani başladı tamam yani toplumumuza bir soru sormayı da bilmiyoruz. Aynen öyle şimdi biz adaylara diyoruz ki kendinizi tanıtın. Neden İzmir'den aday oldunuz? İzmir için ne yapacaksınız? Toplumsal cinsiyet eşitliği için mecliste yasa yapıcı yere gittiğinizde neler yapacaksınız? Bak bu kadar basit sorular. Hiçbiri diyeceğim çünkü 3 kişi cevap verdi. 33 kişi buna cevap vermeden kendini anlattı ama bu Ankara'daki Avrupa Birliği toplantılarında, Gaziantep'teki 120 kadının katıldığı toplantılarda da böyle oldu. Çok doğru bir saptama. O zaman şu eksiklik gidiyor. Bunu üniversiteyle, eğitimle çözebiliriz. Dinleme ve soruyu doğru cevaplandırma üzerine odaklanıp konuşmamız lazım. Üçüncü bir şey de bu mobbing en çok üniversitelerde oluyor. Mesela bir rektör seçileceği zaman oy vermeyen bir... Ee, Doçent ya da asistan ya da kimse e, oyunu o kişiye vermedi diye sürülüyor e, iş verilmiyor odası kapanıyor e, bundan çok şikayetler var e, bu tabii ben her iş yerinde olan e, hadiseler diye düşünüyordum. Ama bir bilim yuvasında daha da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, kişisel çıkarlarımızı kenara koymamız lazım. Benim hayat kültürüm şu, ben beğeneyim beğenmeyeyim ama o insan eğer topluma faydalıysa özellikle sivil toplumdaki arkadaşlarım için konuşuyorum. Ben ona değer veriyorum ve onun o yönünü öne çıkarıyorum. Bu çok önemli. İşte barış uzlaşma kültürü kazan kazan dediğim bu. Münakaşa şiddeti doğuruyor, evet. ee, münazara gerekiyor. O da hem kazanılıp hem kaybediliyor, şiddet var ama. Küsme tamamen şiddet odaklı, küsmemek de gerekiyor. Hiçbir yerde hiçbir kişiyle küsmemek gerekiyor aileden başlayarak. Ama müzakere yöntemi kazan kazan, empati yapma anlama çok önemli diye düşünüyorum. Evet ve bunu yapmak için de aslında bizim toplum olarak, bu da benim kendi saptamam, hobilere ihtiyacımız var. Çünkü siyasi e, grupların içine girdiğinizde veya STK'ya girdiğinizde yine sizin fikrinizi bir şekilde yansıtan insanlarla birliktesiniz ama biz biraz daha sosyal olsak biraz daha aile dışında faaliyetlere katılsak hobilerimiz olsa kendimiz gibi olmayan insanlarla tanışacağız ben çok basit bir örneğini vereyim ben bir ara e, bir belediye tiyatrosuna katılmıştım belediyenin o çevrede yaşayan insanların katıldı. belediye tiyatrosunda birlikte tiyatro yaptığım insanlardan bir tanesi emekli bir teyzeydi bir tanesi asker emeklisiydi bir tanesi mahallede e, esnaf çocuğuydu bir tanesi işte ben e, öğretim elemanı olarak ve farklı farklı insanlar bunlar benim mahallemde yaşayan insanlar Tabii. ve ben onları tanıdım. Farklılıklarınıza Onlar tanıdı. rağmen bir arada oluyorsunuz ve çok hoş vakit geçirip zevk alıyorsunuz bu evet. çok önemli işte tam da e, konunun özeti bu farklılıklarımıza rağmen bir arada olmayı, yaşamayı, zevk almayı bilmeliyiz. Bir birbirimizi tanımak hayat çok kısa. Şimdi karşınızdaki kişiyi tanımadıkça siz onu tabii ki aklınızda ön farklı bir şekilde davranıyor. ön yargılı davranıyorsunuz ama Orada biz birlikteyken onun nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ve bir yerden sonra ısınmaya başlıyorsunuz, birlikte çalışabiliyorsunuz. O yüzden toplumda aslında farklı farklı grupların içine girmek, hobi sahibi olmak çok güzel şey. Evet haklısın. Ve bence bunu kadınlar olarak da çok tetiklemeliyiz. Kadınlarımızı da bu tür faaliyetlere Şimdi sokmalıyız. Şimdi biz toplumlar olarak mesela toplantı yapıyoruz. E, toplantılarda e, sadece konumuz gündem konuşuluyor bir de bizim ocak başlarımız var arada bir ya yemeğe gidiyoruz ya sohbette orada birbirimizin bilinmeyen yönlerini öğreniyoruz bu da bizi birbirimize yakındaştırıyor çok doğru bir saplamada bulundu. Şimdi ben size e, programı kapatmadan önce özellikle çok fazla tartışılan ve sizin de bu konuda ne bildiğini ne düşündüğünüzü bildiğim için aslında soruyorum siyasi partilerde bir de kadın kolları var. Evet. Ne diyoruz acaba? Ne düşünüyorsunuz kadın kolları ile ilgili? Şöyle, e, Türkiye e, bütün ve çok büyük... Büyük şehirler hariç kadın kolları gereklidir şu an için diyorum tıpkı kota gibi. Hı hı. E, çünkü Anadolu'da kadının dışarı çıkması, aynı sokaktan üç kere geçmesi e, garip karşılanıyor, hoş karşılanmıyor. E, kadınlar rahatsız oluyor ve kadın e, erkeklerle olduğu zaman ya yanlış anlaşılırım diye bilgisini, fikrini ifade etme sıkıntısı yaşıyor. Oysa kadın kollarında ortak konuşma, ortak da bir deklarasyon icap ettiğinde... E, ...gereklidir ve bunu da yapılıyor. Bu da e, deklare edildiği zaman netice alınıyor. Onun için şu anda Türkiye'nin siyasi yapısında... ...kadın kolları gereklidir. Ama olmaması çok daha iyi olur. Bu da zamanla kota gibi e, geliştikçe olmayacaktır... ...diye düşünüyoruz. E, şimdi bazı erkekler... Siyasetin ayak oyunu kadın koluna ne lüzum var diyorlar çünkü kadınları susturmak istiyorlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Kadın kolları kadınların birlikte güç birliği dayanışma içinde olduğu partinin içindeki yerlerdir. Ama Bu kadın kollarından şu anda. kaç kişi seçiliyor aday olabiliyor? Şimdi onu da sorgulamak lazım. Bayağı son lazım. günlerde çok var. Bu çok önemli güzel bir artma. Ben bunu sapladım ve Türkiye kadar da diğer derneklerde sapladı. Kadın kollarından acayip aday adayı çıkıyor. Yalnız sıkıntımız şu. Herkes ben ben diye ortaya çıkıyor ama ben buna yetenekli miyim ben gerçekten Ayşe'den daha mı iyiyim diye kendini bir sorgulaması lazım. Çünkü Ayşe'nin de hakkını yiyor. Dolayısıyla ne Ayşe seçiliyor ne Fatma. Kadın kollarıyla ilgili benim biraz daha düşüncelerim... Yani kadın kollarında kadınlar çalışıyor, erkekler e, seçiliyor. Biraz öyle olmaya başladı. Ve ben de orada biraz soru işareti yaşıyorum. Hayır, partiyi bütün olarak düşünün. Gençlik kolları da var. Partinin gençlik kolları da var. Gençlik kollarında da gençler afiş asıyor, oy topluyor, geziyor. Kadınlar da her eve giriyor, oyu topluyor. Ama dediğim gibi kadınların... Kendilerini özgür ifade ettiği alanlar kadın odaları, kadın kolları. Biliyor musunuz birçok partilerde kadın tuvaleti bile yoktu yakın zamana <gülüyor> evet. kadar. Değer verilmiyordu çünkü. Şimdi e, bunlar gerekli ama olmaması temennimiz tabii ki zamanlı olmayacaktır. HDP'nin işte eş başkanlığında böyle bir şey yok. Ama hangi parti bunu e, verirse demokrasi gereği biz bekliyoruz. Yani kadınlarla eşit listelerde yer verilirse kadın kollarına da gerek yoktur diye düşünüyoruz diliyoruz bekliyoruz inşallah yani kadın kolları tabii kadınların eğitildiği yeni ve bu tür siyasi becerileri kazandığı bir yer olarak kullanılabilirse bir eğitim alanı olarak o zaman evet öyle, güzel. Öyle kullanılıyor ve biz de gidip kadın kollarıyla işbirliğinde çalışıyoruz. Peki Sema Hanım çok teşekkür ederim. Bugün e, bizim konuğumuz oldunuz. Bence çok da güzel bir konuşma oldu. Çok e, aramızda bence e, zaten sanki ikimiz başka bir yerde konuşuyormuşuz gibi hep muhabbetlerimiz de böyle sizinle. E, seçimler olduktan sonra tekrar sizinle bir araya gelip seçimleri de değerlendirmek isterim. Çok sevinirim teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için çünkü artık insanlar televizyonu izlemiyor radyo ve bilgisayar mail aracılığıyla internet radyoculuğuyla yayınıyla daha çok ilgileniliyor daha çok kişiye ulaşılıyor bana bu imkanı verdiniz toplum yararına ben pek çok teşekkürler ediyorum. Ben Sağ de çok olun. teşekkür ederim ee, ve dinleyicilerimizden de ricam biz bunun linklerini paylaştıktan sonra lütfen siz de sosyal medyada bunu paylaşın ki bu bilgi çoğalsın başkaları da dinlesin evet, biz evet. çünkü bu programın seyirciye biraz daha farklı bir metotla ulaşmasını istiyoruz herkese iyi akşamlar diliyorum kadının sesi programını dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki programda başka bir kadın aday adayımızla birlikte olmak üzere diyorum